Gözrecayi. Edebiyatta ve sinemada polisiye. Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Havisi. Cingöz Recai'ye hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Irmak. Bugün teknoloji ve bu suçların işlenmesinde kullanılan teknolojik altyapıdan, bilim ve teknolojinin adalet ve yargı sistemini de kullanılmasından biraz bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki teknolojiyle birlikte gelen ve suçların yakalanmasına öncülük eden gelişmeler aslında çok da yeni değil. İşte bunların arasında ilk başta sayabileceklerimiz tabii ki fotoğraf, video, parmak izi bulma, DNA, e, kablosuz iletişim gibi artık olmazsa olmaz olan e, suçları bulma teknolojisiyle birlikte e, birçok gizli ajan filminde ya da dizisinde Hı -hı. karşılaştığımız neredeyse artık hani magical item geçen e, sezon ta tartıştığımız konulara daha fazla uyan bazı sihirli nesneler de var. Hani Hı -hı. işte aslında kalem gibi görünen ama fotoğraf makinesi olan, Hı -hı. ruj Hı -hı. gibi görünen ama aslında dinleme cihazı olan yani e, gerçek işlevini bilmeyenler için aldatıcı olan araç gereçler de var. Bugün bütün bunlardan bahsedeceğiz genel olarak, ama istersen öncelikle e, bu teknolojinin e, dedektif romanında nasıl kullanıldığını yani tarihine bir bakalım. Evet, e, aslında eski tür dedektif hikayelerinde pek teknolojinin kullanımını görmüyoruz. Ee, bu evet. klasik karikatür bir açıdan bakacak olursak işte bir büyüteç elinde, evet. ee, bir de ağzında piposu Sherlock Holmes <gülüyor> tabii pipo e, suçu çözmeye yaramıyor zihnini e, konsantre etmesine yarıyor Sherlock Holmes'un ama e, çok fazla bir teknoloji kullanım yok hatta belki de Hani zihnin ve aklın gücünü ön plana çıkardığı için belki de hani teknoloji tarafından bozulmamış bir zihin hani Sherlock Holmes kendi başına çözebiliyor suçları. Dedektifin zekasına bağlı bir çözüm süreci var yani dışarıdan gelen herhangi bir alete bağlı bir çözüm süreci yok ama daha önce de dedektif romanının alt türlerinden bahsettiğimizde mesela polis prosedürü dedik. Evet. Bu polis prosedüründe ki e, günümüzde en çok izlediğimiz polisiye türleri bu işte e, televizyon açacak olursak e, işte CSI, Kanun ve Düzen işte Law and Order bu gibi diziler tamamen işte polis prosedürü dizileri. Ve burada teknoloji çok önemli bir rol oynuyor ve e, görüyoruz ki bu dizilerde artık bu kurgusal hani dedektiflerin kurgusal temsilinde şöyle bir şey var. Mesela tek bir isim buluyorlar ya da bir plaka Evet. buluyorlar Ya da bir e, fotoğraf parçası buluyorlar onu dijital ortamda işte tamamen e, tamamlayıp işte o araba kime ait oradan o çıkıyor. E, zaten mesela hani bu seri katillerle ilgili bir dizi var Criminal Minds diye suçlu zihinler e, katilin e, zihnine girip o nasıl düşünüyorsa öyle düşünüp hani profilini çıkarıp e, katili bulma dizisi. Ee, orada olayı ben e, ben bu dizinin bayağı bir sadık izleyicisiyim ve kesinlikle ve kesinlikle orada her şeyi o bilgisayar başındaki kadıncağız çözüyor. Evet, Ona evet. bazı parametreler veriliyor ve o bilgisayara giriyor tık tık tık tık işte, e, işte şu yaşlar arasında olmalı e, işte e, şurada üniversite gitmiş olmalı bilmem ne o parametreleri giriyor ve o bilgisayardaki bütün o bilgilerden e, suçlunun kim olduğuna ulaşıyorlar ki bu da Günümüzle ilgili çok enteresan bir şey işaret ediyor işte bilgi çağında aslında bizim bütün bize ait tüm bilgiler belki de bir e, database'te bir e, bir e, bilgisayarın içinde e, ulaşılı, ulaşılabilir hale geliyor. Bir ee, de burada şöyle de bir durum var yani bu tür diziler de aslında bize şunu da gösteriyor özellikle hani Amerikan televizyonda izlediklerimiz. Bunu izleyen suçluları da aman ha böyle bir şey kalkışmayın çünkü bizim üstün teknolojimiz var. Ha, en ufak sizi. bir şey yaparsanız biz eninde sonunda sizi mutlaka buluruz. Evet. Ve evet. E, bir yandan o teknolojiye bir hayranlık. Evet. Şey, o yüceltme. Evet. Onu yüceltme ve hani onun nasıl işlediğini görmek ve işte e, ufacık bir işte senin de bahsettiğin gibi fotoğraf parçasından ya da dijital bir e, videodan hmm. e, hangi sonuçlara ulaşılabileceğini hmm. görmek. Ve işte e, yok DNA'dan çıkarımlar yapmak. Burada enteresan olan o dizilerde gördüğümüz şeyler aslında gerçek değil. Bunun evet. kurgusal ve aslında gerçeğe uygun bir dizi çekildi The Wire ve orada aslında polis prosedürünün ne kadar hala yani hala belki de 20. yüzyılın başındaki standartlar değişiyor. Yani öyle bir DNA analizi yapmak ya da parmak izinden suçlu bulmak çok kolay şeyler değil. Delilleri kullanmanın da Belli bir hukuki e, açmazı var ya da belli hukuki yolları var. Ve e, bizim bu teknolojiyi yücelten dizilerde izlediğimiz aslında tamamen hikaye. Yani kesinlikle yok e, böyle dokunmatik ekranlar açılır işte evet. oradan e, laboratuvardan deneyler yaparlar. Vesaire. Ya da bunlar bu kadar kısa zamanda olmuyor <gülüyor> yani. <gülüyor> kesinlikle işte The Wire'da gördük. Yıllar sürüyor tek bir e, uyuşturucu çetesini yakalamak. E, aslında... Şöyle bir şey de var. Dedektiflik romanına e, teknolojinin ilerlemesinin bir etkisi var. E, bilgi çağının ilerlemesi, teknolojinin ilerlemesi. E, bu bizim hani tek bir odada geçen ya da işte bir e, taşra evinde geçen dedektif hikayelerini biraz e, çağ dışı bıraktı. Evet. Ve bu yüzden de günümüzde çok fazla tarihi dedektiflik romanı yazılıyor. Yani işte ne bileyim Orta Çağ'da geçen, işte e, 20. yüzyılın başında geçen daha bu kadar çok teknolojinin ve ee, bilimin e, hakim olmadığı bir zamanda geçen ki bu sayede yazarlar eski dedektiflik e, motiflerini kullanabiliyorlar. Ee, mesela bizim belki dinleyicilerimizin hoşuna gidebilecek bir örnek var. Jason Goodwin isimli bir yazar. Yeniçeri Ağacı diye de Türkçe'ye çevrilen Janissary Tree kitabını yazmış. Bu e, İstanbul'da geçiyor. İşte e, 16. yüzyılda geçiyordu sanırım. Değil mi? 16. Evet, yüzyılda evet. işte e, bir e, harem, işte harem ...den biri işte e, öldürülüyor ve bir cinayeti çözme, çözmeye çalışıyorlar ve tamamen işte tarihi bir... ...hem İstanbul'un tarihi arka planında e, dedektif e, işte hadım edin... ...hatta hadım olan dedektif işte e, cinayeti çözüyor ve bunun gibi tarihsel dedektifliklere çok fazla örnek var. Bunun tam tersi örnekte tabii ki Steven Moffat'ın hani Sherlock uh -huh. e, karakterini alıp bunu 2008'de uyarladığında... ...bunu hani o tarihi karakteri alıp... ...günümüz teknolojisini uyarlaması. Hı -hı. Ama orada da hani bizim... E, ...daha önce işaret ettiğimiz nokta var. İstediği kadar günümüz teknolojisine ...uyarlansın yine... İng ...İngiliz polisi Sherlock'a... ...ihtiyaç duyuyor. Yani tek başına <gülüyor> çözemiyor. Ve hani mutlaka onun bakış açısına... Evet. E, ...onun olayları... ...inceleyiş tarzına ve onun... ...hiç kimsenin sahip olmadığı o üçüncü göze... Evet, ...ihtiyaç evet, duyuyor. Evet. Ve ama yine de tabii ki e, o eski karakteri... günümüze uyarlandığında... Mesela başından geçenleri Dr. aktırvatsın bir blokta yayınlıyor. <gülüyor> yani bir kitapta değil de bir blokta yayınlıyor. Evet. Ve hani bu dediğin şey aslında şuna da örnek. Bilgi çağının gelişiminden dedektiflik romanlarına e, olan etkilerden biri de e, belki hani şimdi günümüzde yazarlar artık daha gene teknoloji içeren suçlarla ilgili şeyler. Mesela siber e, suçlar evet, ya da evet, ne bileyim evet. e, işte internet üzerinden işlenen suçlar ya da e, medyayı kullanarak işlenen suçlar. Bu gibi örneklere de çok rastlıyoruz. Bu da belki yazarların hani e, günümüz teknolojisini adapte olma ve işte suç temsillerini günümüz teknolojisini kullanarak gösterme yollarından biri. Ama m, tarihine bakacak olursak ki bizim e, çok sevgili arkadaşımız Lauren Boasso kendisi araştırmacı. Ee, e, tabii ki aslında bugünki programın ilham kaynağı da o. Evet, çünkü e, araştırması e, işte e, mahkeme e, fotoğrafları, mahkeme ve polis fotoğrafları ve bunun işte fotoğrafın bir sanat olarak doğuşundaki yani fotoğrafın sanat olarak kavramsallaştırılmasındaki yeri evet. böyle güzel bir araştırma yapmış ve oradan e, yani genel olarak hani... Baktığımızda çok enteresan şeyler ulaşabiliyoruz bir kere çok farklı farklı şu anda bilim olarak adlandırmadığımız bilim türlerinden evet. bahsediyoruz ee, ve mahkeme ve polis fotoğrafları ve bunların işte disiplin mekanizmasındaki yeri ki disiplin ve e, cezadan daha önce de konuşmuştuk bunların disiplin mekanizmasındaki yeri bize bu işte nesnel olarak sunulan e, fotoğraflar aslında gerçekten nesnel mi yoksa suçluyu aslında bu fotoğraflar mı yaratıyor bu gibi soruları ortaya çıkarıyor. Ee, yani polisin sen de ilk, ilk başta söyledim polisin kullandığı teknolojileri aslında çok iyi biliyoruz işte parmak izi yüz ve profilden e, resim alma e, ayrıca istatistik profilleme e, işte DNA analizi bunlar aslında tarihsel bir süreç içinde gelişiyor ve normalleşiyor bu hem tarihsel hem de toplumsal bir süreç tabii ki e, ve Suçlu bir şekilde bu disiplin edici mekanizmalar tarafından temsil ediliyor. Yani yaratılıyor aslında bir suçlu tipolojisi yaratılıyor. Ve belki daha önce de bahsettiğimiz özellikle hapishaneler bağlamında bahsettiğimiz Foucault gibi bir insan için bu süreç aslında çok önemli. Çünkü bu süreç sayesinde işte suçlu tipolojisinin oluşturulması sürecinde normal ve anormal ayrılıyor. Ve bir bilgi üretimi ortaya çıkıyor Farklı farklı bilim dallarına şu anda sahip olmadığımız bilim dallarına geçmeden önce istersen bir müzik arası verelim. Tamam. Ee, evet. Konumuza uygun the Who'dan geliyor. Who are you? <gülüyor> ...DSI dizisinin tema müziğini dinledik. Cingöz Recai Edebiyatta ve Sinemada Polisiye programındasınız. Ve bugün suç teknolojilerinden ve suçluları yakalama teknolojilerinden bahsediyoruz. Ve ilk yarıda bahsettiğimiz arkadaşımız Lauren'ın araştırmasına geri dönecek olursak... ...orada aslında fotoğrafa ayrı bir anlamda yükleniyor. Hı hı. Şöyle ki... yani Bizim ilk anladığımız anlamda fotoğraf belki de bir polaroid yani kendi vesikalık fotoğrafımız ve artık bu fotoğraf bütün e, nüfus cüzdanımızda artık neredeyse kredi kartlarında bile parmak izimiz gibi bizi herkesten ayırt edici bir özellik. Hı. Ve bu fotoğrafta yani bizim kendi fotoğrafımızda e, bütün arşivlerde yer alıyor ve özellikle de hani polisin tutuğu eğer bir şekilde bir suçlu e, bir suç işlerseniz ve yakalanırsanız. Bir şekilde bu sistemin içine giriyorsunuz ve artık o suçu silmek imkansız oluyor. Hı hı. Ve yüzünüz aynı parmak iziniz gibi bu suçluların arasında yer alıyor. Bu noktada da aslında hani fotoğraf e, bambaşka bir e, duruma dönüşüyor. Aslında Lauren'ın bakmak istediği şeylerden evet. bir tanesi de bu. Evet yani sadece bizim anladığımız anlamda bir sanat dalı değil. değil. Fotoğrafın gelişmesinde bu e, suçu kanıtlama teknolojilerinin de çok yeri var. Yani fotoğrafın gelişimini bunlardan ayrı tutamayız diyor. Yani sisteme nasıl hizmet ettiğinden, nasıl bir politik bir alan olduğundan ayrı tutup da fotoğraf işte çok güzel bir sanat dalıdır diyemeyiz. Diyemeyiz. Evet. Aynı zamanda da hani bu suç teknolojilerinin bu kadar gelişmesiyle birlikte bu teknoloji tamamen bizim hayatımıza da giriyor artık. ...hani havalanına üzerimiz aranmadan giremiyoruz. Sadece havaalanı da değil, bütün alışveriş merkezlerinde mutlaka üzerimiz aranıyor. Artık kırmızı ışığı geçtiğimizde polis arkamızdan gelmiyor. İşte kırmızı ışıkta bir tane fotoğraf makinesi var. O size Resmini çekiyor. resminizi çekiyor ve plakanızı okuyup hiç polisi görmeden ev adresinize ceza geliyor. ve Bankaya yatırıyorsun. Bankaya yatırıyorsun. Aynı zamanda artık kendi evlerimizi korumak için bile bir alarm sistemi evet. kuruyoruz. Bunların ee, hepsi yani aslında nasıl disiplin edici bir toplumda evet. yaşadığımızın ve hayatımızın ne kadar içinde olduğunun göstergesi ve bir yandan da tabii ki de daha sonra tekrar belki değiniriz gücün ne kadar ekonomik kullanıldığına evet. yani senin dediğin gibi sen cezayı alıyorsun o sana otomatikman geliyor sen onu otomatikman bankaya yatırıyorsun burada yani devlete karşı işlediğin suçu en ekonomik şekilde yani fazladan iş gücü sarf etmeyerek halletmeye işte Foucault'un dediği e, gücün ekonomik kullanımı bu olsa gerek. Kesinlikle öyle. Bir de tabii ki e, hani bizim asıl konumuza geri dönecek olursak bu kadar teknolojinin bu suç işleme e, hikayelerin içine girmesiyle birlikte aslında bazı karakterler de ortaya çıkıyor. Hı -hı. Mesela işte Dr. Watson gibi daha e, dedektife göre aptal ve hani her şeyi <gülüyor> daha kolaylıkla anlamayan karakter yerini daha fazla teknolojiye hakim dedektifin Hı -hı. yanında ona yardım eden ve teknolojiden anlayan ve bu hmm. şekilde aslında dedektif nişini çok daha kolaylaştıran bir karakter. İşte Criminal Minds'daki o evet. kadın bilgisayar başındaki senin verdiğin Good Wife'daki örnek i̇şte, Kalinda. Evet Archie Punjabi'nin canlandırdığı Kalinda. Hani Kalinda olmasa nasıl acaba? Ne çözecekler? Ne çözecekler? <gülüyor> <gülüyor> Yine işte geçen hafta Alice'dan bahsetmiştik orada Sidney Bristow'un yanında. Ee, bir tane karakter vardı şimdi adını hatırlayamıyorum. Böyle e, bilgi işlem ve teknolojiyle ilgilendiği için çok sosyal bir yönü de yoktu. Hı hı. Ondan sonra ama onun e, tasarladığı o tuhaf aletler olmasa hiçbir şekilde önlerine e, gelen hı. maceraları belki de bu kadar kolaylıkla atlatamayacak. Ve belki. geçen hafta gene konuştuğumuz Elizabeth Selander. Tabii ki evet. Elizabeth'e oraya dönüyoruz. Evet, her hafta <gülüyor> bahsetmemiz e, gerek. E, Milenyum üçlemesi, e, Ejderha Dönmeli Kız'ın ve diğer Sonraki iki kitabında kahraman Lisbeth Selender bir hacker ve teknoloji evet. hakimi aslında e, kendisi de suç işlemekten geri kalmıyor ama e, kadınlara karşı işlenen şiddet suçlarını da çok e, inanılmaz bir şekilde teknoloji kullanarak e, hatta e, kişileri ifşa ederek teknolojiyle kişileri ifşa ederek işte gizli kamerayla mesela kameraya alıyor kendisini evet. taciz eden adamı evet. ve evet. bunu e, bir şekilde adama karşı kullanıyor. Ee, dediğin gibi suçlu, yani suçlunun da ve e, ya suçun işlenişi de farklı ve e, farklı farklı karakterler yaratılıyor. E, ben, farklı, bu fotoğraf haricinde de işte diğer teknolojilere de girecek olursak ya da bilimlere girecek olursak mesela antropometri diye bir metot var ve bu metot e, 1853'te doğmuş işte e, 1853 yıllarında sanırım Alphonse Bertillon Fransız polis memuru. Ve böyle bir metot yaratıyor. Bu metot tamamen fiziksel olarak vücudu ölçerek işte suçluyu teşhis etmeye yarıyor. Artık bu noktada 19. yüzyılın sonlarında artık hani görgü tanıklığı çok bir şey ifade etmiyor. Evet. Çünkü görgü tanıklığının ne kadar güvenilir olduğu tartışılmaya başlıyor. Bu yüzden bu polis teşkilatı ya da devlet artık hani suçların kesinlikle nesnel yani tırnak içinde söyleyeyim nesnel olarak e, teşhis edilmesini istiyorlar. Böylelikle kanıt denen şeyin de aslında Hı -hı. E, formu değişiyor. Yani artık kanıt hem e, çok önemli bir hale geliyor çünkü en ufak bir kanıttan hani özellikle üzerinde bir kan damlası varsa efendim yok işte saç teli vesaire hepsi çok daha önemli hale geliyor ve daha fazla o kanıtları Ortaya çıkarmamaya yönelik, onları evet. saklamaya yönelik evet, suçlar. Bu demin bahsettiğim Alphonse Bertillon, işte antropometriyi yaratan Sherlock Holmes kitaplarında da ismi geçiyor. Hatta şöyle geçiyor. Sherlock Holmes'ün işte Baskerville'ler kitabında müşterileri şey diyor Sherlock Holmes için. Bertilion'dan sonra Avrupa'daki en iyi ikinci uzman. <gülüyor> yani... Böyle de bir özelliği var yani kurgusal şeye de ismi geçmiş bir insan ki onun bu antropometrisi artık kullanılmıyor ama onun bazı işte profilden resim çekme bu yöntemler ona dayanıyor aslında. Bir de aynı anda işte gene 19. yüzyılda çok popüler olan bir sahte ya da sözde bilim dalı var frenoloji bunu kafatası ölçümü yani olarak bilebiliriz işte suçların kafatasları. Ayrı bir büyüklük temidir, Ya da e, ayrıl edebilir miyiz? Yani suçluyu vücudundan tanıyabilir miyiz? Suçluyu ayırt eden fiziksel bir özellik var mı? İşte bundan bahsedip Sırf suçluyu değil tabii bu aynı zamanda delilleri. Mesela delilleri sadece fiziksel özelliklerinden, kafatasının şeklinden deli olduklarını anlayabilir miyiz? Bu gibi şeylerle uğraşıyor işte sözde adamları. Ve e, aynı şekilde hani hapishanelerde bunları... Nasıl rehabilite ederiz? Eğer fiziksel bir şeyse işte nasıl rehabilite ederiz? Se, Senin bu anlattıkların aklıma başka bir dizi daha getirdi. Lie to me. <gülüyor> ee, i̇şte <gülüyor> orada Tim Roth'un e, canlandırdığı karakterle bambaşka bir e, Hı -hı. şeye odaklanıyor suçları anlamak için. Mimikler, evet. beden hareketleri. O da bir fizyoloji yani. O da kesinlikle yani hani onun tezine göre de yalan söyleyen biri. Bunu sadece hani yalan makinesinden an, anlamak mümkün. Ama hani o da artık şaibeli fakat daha çok... Yalan söyleyen kişideki o anksiyete bir şekilde onun yüzüne yansıyor, el kol hareketlerine yansıyor, ses tonuna yansıyor. Ve hani onlara bakarak en azından doğru mu yalan mı söylüyor hı hı. ve belli hareketler arası içindeki paterne bakarak da bu suçlu ya da bu suçlu değil diyebiliyor. Evet. Ve her zaman hiçbir zaman da yanılmıyor. Yanılmıyor değil, değil mi? mi? Evet kesinlikle. Yani o da bir ayrı Sherlock Holmes. Başka bir teknolojiye gelecek olursak 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de ortaya çıkmış Francis Galton. Birleşik Fotoğraf Tekniği. Hı -hı. Bu da çok enteresan yani şu anda e, aslında ciddiye bile almayacağımız bir şey ama o sırada gerçekten ciddiye alınmış. İşte bütün fotoğrafları birleştirince diyor e, suçluların fotoğraflarını tek bir e, averaj işte imge ortaya çıkarabiliriz. İşte bu da e, averaj bir suçlu e, suratı olur diyor ve işte böyle bunun foto nasıl fotoğrafların birbirinin üstüne nasıl e, çekileceğini falan filan bunları anlatıyor. Daha teknik yanı da var. Ve aslında bütün bu e, sözde bilimlerin arkasında yatan fikir bir suçlu tipi oluşturma çabası ve günümüzde de çok istik sistemi var. Kompstat e, işte kötü şehrete sahip çünkü bu istatistik sistemine e, girilen verilerin ne kadar doğru olduğu tartışılıyor. İşte suçları aslında doğru girmiyorlar o yüzden de suç azalmış gibi gösteriyor New York Polis Teşkilatı deniyor. E, ve diğer enteresan olay da ben aslında bu hani düşünürken bu fotoğraf gibi teknolojilerin suçu incelerken kullanılmasını bu da ters tepebiliyor. Yani fotoğraf bir anda suçluyu ünlendirebiliyor. Evet. Yani bazı bazı suçluların fotoğrafları yayılıyor ve bunlar çok ünlü hale geliyor ki Oliver Stone aslında katil doğanlarda hani bunu medyanın işte suçluyu popülerleştirilmesini eleştirmek isterken çuvallıyor ama gene de hani orada da böyle bir aranıyor işte bu iki seri katilin e, suratları her tarafa yayılıyor ve herkes bunlara hayran alıyor tişörtleri basılıyor. Yani aslında bu teknolojiler çoğu zaman ters de tepebiliyor. Yani çok da bizi kontrol ediyor, e, her an kontrol altındayız diye düşünmemek lazım. Biz de geri aynı teknolojiyi kullanarak Lizbeth'in yaptığı gibi, gibi. Ee, ya da e, kendi e, teknolojinin kendi içindeki bir şeyden dolayı sisteme karşı da ters tepmesi mümkün diye e, bitirelim. mutlu bir şekilde bitirelim. <gülüyor> bitirelim. Teknolojiden bahsetmişken e, blok adresimizi de tekrar <gülüyor> hatırlatalım. E, cingözrecai.tumblr.com ya da cingözrecai.tumblr.com e, Yorumlarınızı bekliyoruz. E, haftaya görüşmek üzere. Cingöz Recai Edebiyatta ve sinemada polisiye Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havis'in Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Duygu Ayfer Erdem'e teşekkür ederiz. Açık Radyo